Seval Şahin Mehmet Samsakçı anlatıyor Tanpınar'ın Yahya Kemal'i Rahat, biraz fazla cesli ve zengindi. Bize bakarak, bize hitap ederek sanki kendisini arıyordu. Pek az sonra herhangi bir dersi dinlemediğimizi, daha doğrusu bir düşüncenin solosunu seyrettiğimizi anladık. Yahya Kemal'in düşüncesi önümüzde bir Nijinsky olmuş... Kurtdun ölümünü daha doğrusu arkasında bütün bir tarihten ve ızdıraplarımızdan bir fon istiklal mücadelesinin acıklığı ve şerefli raksını yapıyordu. Bu ifadeler Ahmet Amdi Tampınar'ın Yahya Kemal'den dinlediği ilk derse ait hatıralar. Bu konuşmada Tampınar'ın Yahya Kemal'le gelgitli ilişkisi üzerine duracağız. Ama bu gelgitli ilişki tek taraflı bir ilişki. Daha doğrusu Tampınar'ın Yahya Kemal'le ilişkisi tek taraflı olarak gelgitli bir ilişki. Zira Tampınar'ın Yahya Kemal hakkında söyledikleri denemelerinde, makalelerinde, konferanslarında, derslerinde Yahya Kemal hakkında söyledikleriyle mektuplarında yani belli ve samimi bir muhataba yazdığı mektuplarında söyledikleriyle farklıdır. Aynı zamanda günlükleriyle söyledikleri de farklıdır. Hatta günlüklerinde Tampınar'ın üstadı ve dostu olan Yahya Kemal'e dair söyledikleri daha da farklı hatta zaman zaman yadırgatıcıdır da. Tanpınar Yahya Kemal'i henüz Antalya'dayken, Antalya'da bir lise öğrencisiyken, Nefsali Milli, sanırım 1914-15 yıllarına ait bir Nefsali Milli'yi de e, gördü. Hoş, Süleyman Nazif'in bir yazısında Yahya Kemal'in ismine rastladığını söylüyor ama e, aslında o hatırlamadığı yazı Yahya Kemal'in Şüküfe Nihal hakkında yazdığı bir yazıydı. Büyük ihtimalle böyle. bunlar 1918'de İstanbul'a geldiğinde Antalya'dan, aynı Mümtaz'ın gelişi gibi huzurda, evvela Baytar Mektebi'ne kaydoldu. Bir yıl yatılı olarak bu mektepte bulunduğunu biliyoruz. Daha sonra Darülfünunun edebiyat fakültesine geçti. Orada felsefe okumayı düşünüyordu. Fakat Yahya Kemal'in Türkolojide hoca olduğunu öğrenince kaydını oraya yaptırdı. Ve ondan sonra da bir manada kendi tabiriyle hayatının zarı atılmış oldu. Zira ya Tanpınar belli bir dönemden sonra Tanpınar'ın hayata bakışında, memlekete bakış bakışında, tarihe bakışında, en önemlisi sanata bakışında doğrudan belirleyici olan en önemli şahsiyetlerden biri olarak Yahya Kemal belirir. Yahya Kemal kendisi olarak değil sadece fakat tavsiye ettikleri okuduğu ve okuttuğu kişiler önemli sembolist şairler dolayısıyla da Tanpınar'ın edebi ufkunu, estetik ufkunu belirlemiş görünüyor. 1919'dan 1922'ye kadar Yahya Kemal'in evvela Garp Edebiyatı tarihi dersleri verdiğini daha sonra da Cenab-ı Şahabettin'den boşalan bir kadroya geçerek Türk Edebiyatı Tarihi dersleri verdiğini biliyoruz. Konuşmanın başında alıntıladığım e, o küçük epizotta tampınar Yahya Kemal'in, Alfred Devinin'in Kurdun Ölümü isimli Türkçemize kurdun ölümü olarak çevrilecek şiirini, milli mücadeleyle o günlerde devam etmekte olan harbi harbiyle özdeşleştirdiğini bizim maceramızdan tamamen uzak bir iklimde, tamamen uzak bir belki düşünceyle yazılmış olan bir manzumenin Anadolu Savaşı'yla, İstiklal harbimizle ilişkilendirilmesini çok farklı algılamış. Daha doğrusu böyle bir yorumu, böyle bir yorumlamayı beklememişlerdi. Yahya Kemal o ilk derste Tanpınar o günü çok iyi hatırlıyor. O ilk derste yani edebiyat fakültesinin demeyelim Zeynep Hanım Konağı'nın şimdiki Hasan Paşa medresesine şimdiki demeyelim Hasan Paşa medresesine bakan bir cephesinde üst kattaki bir odada Yahya Kemal'in geldiğini fesini şap, masasının köşesine koyduğunu, kürsüsünün köşesine koyduğunu evvela hiçbir harikuladelik yani cismen, fiziken, maddeten hiçbir harika, harikuladelik sergilemediğini fakat konuşmaya başlayınca her şeyin değiştiğini ifade eder. Ve Yahya Kemal kurdun ölümü e, isimli başlıklı o şiirde söylenilenleri istiklal harbiyle özdeşleştirir. Ölen daha doğrusu yaralı kurdun veya işte öle, ölü kurdun e, ordumuz olabi, olabileceğini bununla beraber o malzumede geçtiği üzere o dişi kurdun, anne kurdun yavrularını o dehşet ve vahşet sahnesinden, dekorundan çekip çıkarması gibi anne Anadolu'nun da e, kendi çocuklarını yani milleti bu savaştan, bu vahşetten, dehşetten, bu yok oluştan koruyacağını Türklerin bu çemberi yaracağını söylemişti. tampınar diyor ki Yahya Kemal'in dersleri bu ders ve bundan sonraki derslerinde zil çalıyor. Derslerin sonunda zil çalıyor. Fakat e, sınıf boşalacağı yerde daha da doluyordu. Hatta biz Nuri Osmane'deki İkbal Kıraathanesine veya Bayezid'deki başka kahvelere giderek Yahya Kemal'in sohbetinden nasipleniyorduk. Yahya Kemal'in gerçekten bu yıllarda bu çok önemli yıllarda e, nefesi bir diriltici nefa olarak İstanbul e, atmosferinde eser. Peki Tampınar ve Yahya Kemal, e, Tanpınar'ın mezuniyetinden ve Yahya Kemal'in memuriyetlerinden, e, elçiliklerinden, mebusluklarından sonra ne oldu? Yani 1923'ten sonra bu ikili e, ne kadar görüşebildiler ve ne kadar birbirlerine tesir edebildiler? Aslında bu tek taraflı tesirdir, Yahya Kemal'in Tanpınar'a tesiri. Tampınar bunu kabul eder ve söylerdi. Fakat altını önemle çizer ve der ki estetiğimiz farklıdır. Esasen şiir zevki bakımından Tampınar'ın Ahmet Haşim'e daha çok kaydığını Ahmet Haşim'e daha çok aktığını e, pekala söyleyebiliriz. Tampınar 1923'te mezun oldu ve Erzurum'a öğretmen olarak atandı Erzurum Lisesi'ne. İki yıl orada çalıştıktan sonra Konya'ya ondan sonra Ankara'ya geldi ve nihayet 1932'de de 1932-33 bu yıllarda da Kadıköy Lisesi'ne hoca olarak geldi. Biraz sonra Ahmet Haşim'in vefatıyla Boşalan Güzel Sanatlar Akademisi mitoloji ve sanat tarihi e, derslerine tampınar girmeye başladı. Bu demektir ki Tanpınar'la Yahya Kemal bu 10 çok önemli yıl boyunca hiç görüşmediler. Bu görüşme işin, bu e, uzak kalışın Tanpınar namına e, söylenebilecek pek çok özelliği vardır. Yani işte Tanpınar monografisi çalışanlar Tanpınar'ın hayatını bilenler e, pek hale hatırlayacaklardır. E, edebiyat muallimleri kongresinde Tanpınar'ın liselerde edebiyat müfredatının edebiyat derslerinin konularının Tanzimat Turos'a edebiyata hasredilmesi gerektiğini, divan şiirinin bu müfredattan çıkarılması gerektiğini söylemiştir. Bu çok çok ciddi bir söylem, çok ciddi bir ifade. Çünkü 1932'den sonra Tanpınar'ın bir Bizim mazimiz olan bizim estetiğimiz olan eski e, kültürümüzün o yerleşik kendinden emin medeniyetin bir estetik dışa vurumu olan divan şiirini saymadığını divan şiirini önemsemediğini gösterir bu söylem. Tampınar sonra bu görüşlerinden cayacaktır. Merhum Profesör Doktor Ömer Faruk Akün ki Tampınar'ın önce asistanı, sonra meslektaşıdır. 1932'ye kadar Tampınar'ın bu kadar radikal bir batıcı olmasında ki Tampınar 1932'ye kadar cezri bir garpçıydım der. Yani çok radikal bir batıcıydım der 1932'ye kadar Tanpınar'ın milli kültürden veya tarihi estetikten tarihi düşünceden, tarih düşüncesinden bu kadar uzak olmasını Yahya Kemal'den uzak olmasıyla izah eder yani çünkü Yahya Kemal'de 1923'te Urfa mebusu olmuştu daha sonra Varşova elçisi oldu 1927'de 1929 32 arasında Madrid elçisiydi ve 1932'de yurda döndü daha sonra yine bazı milletvekillikleri oldu ve nihayet 1948'de de Karaçi elçimiz oldu. O zaman daha yeni kurulmuş olan Pakistan'a elçi olarak gitti. Yani 1923-32-33 arasında tampınar Yahya Kemal'le görüşmüyor. Çok ilginç bir şey Yahya Kemal Müzesi'nde yani bugün Yahya Kemal'e gelen bütün belki mektupların bütün kartpostalların, bütün pusulaların bulunduğu çok ciddi bir e, arşiv demek olan Yahya Kemal Müzesi'nde ve arşivinde tampınardan hemen hiçbir şey yoktur. Bütün gayretime, bütün e, çabama rağmen e, o müzede çalıştığım yıllarda Tanpınar'dan tek bir kağıt bulabildim. O kağıtta ancak şunu söylüyordu. Aziz üstadım park otele geldim sizi görmek niyetiyle fakat olmadığını söylediler. Hürmet, Hürmetlerimi arz ediyorum, ellerinizin öperim şeklinde bir şey. Yani Tanpınar'ın Yahya Kemal'e bir mektup yazmadığı anlaşılıyor. Çünkü Yahya Kemal mektuplarını çok iyi korurdu. Yahya Kemal'in de Tanpınar'a bir şey yazmadığı, Ta Yahya Kemal'in de Tanpınar'la bu ilerleyen yıllarda sıcak bir ilişki tesis etmediği ya da edemediği görülüyor. Peki 1932'den sonra ne oldu? Tampınar İstanbul'a döndü, Yahya Kemal vatana döndü elçiliklerden sonra. Bu ikilinin daha sık görüştüğünü, eskiden yaptıkları gibi İstanbul gezileri yaptıklarını, İstanbul'un çeşitli mekanlarında e, yiyip içtiklerini görüyoruz. Hatta bir ara Abdülhakşin Asihisar, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yahya Kemal Yapı Kredi Bankası'nın çıkardığı İstanbul isimli bir kitaba beraberce yazılar da yazmışlardı. Tampınar hayatı boyunca Yahya Kemal'i sevdi. Ee, günlüklerinde zaman zaman ona kızdığını, zaman zaman muhitinden sıkıldığını, hatta bazı şiirlerini başarısız bulduğunu gösteren ifadelere rastlayabiliriz. Ama Tampınar sürekli Yahya Kemal'e dönecektir. En kendisiyle kaldığı, en kendisiyle olduğu, en kendi e, kelimeleriyle konuştuğu zamanlarda bile hiç olmadık zamanlarda, hiç olmadık anlarda günlüklerinden bunu görebilirsiniz. Yahya Kemal'i hatırlar. Birden kendi dertlerinden bahsederken birden Yahya Kemal'i hatırlar ve der ki Yahya Kemal şöyle söylerdi bu küçük endişeler bizi mahvedecek. Veya Yahya Kemal daima haklıdır. Yani hiç Yahya Kemal'le alakası olmayan onunla alakalı olmayan mevzularda bir konu hakkında bir hüküm verirken bir mesele üzerinde zihin faaliyeti yürütürken meseleyi Yahya Kemal'le kapatabilir. Yahya Kemal hayatı boyunca uzun sayılabilecek hayatı boyunca pek çok tarizlere taarruzlara uğradı. Bunlardan en önemlisi az yazmasıydı ve bir kitabının olmamasıydı. Hatta bir ara e, Nurullah Ataç Yahya Kemal'i Odysseus'a benzetmiştir. Yani sirenlerin sesini duyan bütün mürettebatına bu sesi yasaklayan ama o güzel ve e, harikulade sesleri bencilce sadece kendisine ayıran Yahya Kemal eee Odysseus'u Yahya, Yahya Kemal'i Odysseus'a benzetir. Yahya Kemal'in de bütün güzellikleri kendisine sakladığını, bir türlü bunları paylaşmadığını söyler. Bu az yazma, bu e, neşretmeme, yayınlamama, bir kitabı olmama pek çok e, kişi tarafından dillendirildi. Ama Tanpınar birden çıkıp dedi ki e, bir röportajında işte Yahya Kemal'in az yazmasına ne diyorsunuz? ile elmas tartılmaz, odun tartılır dedi. Yani hayatı boyunca Yahya Kemal hakkında yazdı. Yahya Kemal hakkında düşündü. 5 şehir isimli kitabın Yahya Kemal'den doğduğunu söyledi. Hoş. Bu kitap onun sağlığında iki defa basıldığında da Tampınar o basılan yerde olmadığını, dolayısıyla bu ithafı koyamadığını söyler. Şimdiki neşirlerde, şimdiki baskılarda bu ithafı görüyoruz. Yahya Kemal için ayrıca bir monografik alemi aldı. Yarım da kalsa bir monografik alemi aldı. Pek çok yazı yazdı pek çok e, konuşma yaptı pek çok röportajda ankette Yahya Kemal'e dahi şeyler söyledi tampınların şahsiyetinin teşekküründe Yahya Kemal'in tesiri barizdir Yahya Kemal'in sadece kendi söyledikleri değil dediğim gibi tavsiye ettikleri tampınların okumasını istedikleri şeyler bunların e, yani tampınar külliyatını bu gözle bir e, İncelediğimizde, bu gözle taradığımızda Yahya Kemal'i bir bir e, fon gibi arka planda bir fon gibi e, bu metinlerin içerisinden bize baktığını görürüz. Peki Yahya Kemal acaba pınara dair bir şey söyledi mi? Çok ilginç. İki e, burada iki küçük metin karşımıza çıkıyor. İki bir tanesi bir ee, şey yani diğer şairleri sayarken genç şairleri sayarken Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anması bir de tabi ithaf ettiği bahçelerden uzak şiiri. Yahya Kemal 1922'de dergah mecmuasını çıkartırken ki Tampınarda o grubun içerisindeydi Vezinler isimli bir makale yazar ve bu makalede diğer gençlerle beraber Vala Nurettin'in ve diğerlerinin şiirlerinden bahsederken e, Ahmet Hamdi'nin de Ahmet Hamdi olarak anar. Ahmet Hamdi'nin de İsfahan isimli manzumesini nadir söylenir şiirlerdendir diye anar. Yani hece ile yazılmış olmak itibariyle. Ve Bahçelerden Uzak isimli şiirini de Ahmet Hamdi Tanpınar'a itaaf etmiştir. Açıkçası biz Yahya Kemal ve Tanpınar severler, Yahya Kemal'in Tanpınar'a çok daha ön planda olan, çok daha e, Yahya Kemal'i aksettiren, çok daha meşhur olan bir şiirini e, hediye etmesini isterdik. Ama Yahya Kemal neticede öğrencisi olan, dostu olan tampınara da bir metin ithaf etmiştir. Saygı ve sevgilerimle. Sanat kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Dergah yayınlarının katkılarıyla.